Evet, Fatiha suresi bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli sure. Ve geçmiş kitaplar içinde ne Tevrat'ta ne de İncil'de böyle bir sure gönderilmiş, gelmiş değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir hadis-i şeriflerinde bunu İmam Tirmizi rivayet ediyor. Ma enzelallahu kuran Allah Teala ne Tevrat'ta ne de İncil'de Ummul Kur'an olan, Kur'an'ın anası olan Fatiha gibi bir sure indirmemiştir. Ve hiye Bu diyor vesselam, Fatiha suresi es Ne demek yani 7 demek. 7 ayet, 7 ayettir. El-Mesani tekrarlanan demek. Namazda her rekatta tekrarlandığı için bu sureye ne deniyor? El-Mesani deniliyor. Çok azim bir sure, çok büyük bir sure. Ee, geçmiş, ilim ehli diyor ki, ümmetlere indirilen kitaplar, ümmetlere gönderilen vahiy ve son peygamber, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen vahyin özü, özeti, Fatiha suresidir. Fatiha suresidir. Kur'an-ı Kerim'deki işlenen, bizlere öğütlenen meselelerin, Allah-u Teala'nın vahyettiği ayetlerin temeli, diyor ki ilim-ehli nereye döner? Fatiha suresine döner. Onun için çok azim bir sure olduğu için, çok büyük bir sure olduğu için, bizler bu sureyi namazda, her rekatta okunmakla ne yapıyoruz? Emrolunuyoruz. Tedebür etmekle, tefekkür etmekle, anlamaya çalışmakla ne yapıyoruz? emrolunuyoruz. Hatta İbnül ül Kayyım Rahimahullah Medaricu Salikin, değil mi? Adlı kitabı var. Medaric Es-Salik'in. Bu kitabını İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetini tefsir etmek için tehlif ediyor, yazıyor. Bugün basılan baskılara baktığınız zaman 4-5 cildi bulan bir kitap. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetini ayeti kerimesini tefsir etmek için, beyan etmek için bundaki faydaları zikretmek için yazmış olduğu kitap bu alemin bugünkü baskılarla aleykümselam 4-5 cildi kaplıyor. Demek ki bu sure çok büyük bir sure. Çok azim bir sure. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id İbnül Mualla radiyallahu anhuyu bir gün camide görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken diyor ki ona namaz kılarken ona sesleniyor, çağırıyor. Bu sahabe, Aleyhisselatü Vesselam'ın seslenmesine, davetine, çağrısına icabet etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, selam verince bu sahabe, namazını bitirince diyor ki, e, Neden diyor, ben seni çağırdığımda bana gelmedin, niye davetime icabet etmedin? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? يَا يَا يَلَّذِنَا مَنُسْتَج۪يبُ Allah'a icabet edin. وَلِرْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ lima yuhikum. Allah ve Resulü sizleri sizlere hayat veren şeylere çağırdığında onlara icabet edin. Ona cevap verin. Ayeti kelimesi, namazda dahi olsan peygamber sana seslendiğinde ne yapacaksın? Aleyhisselatü Vesselam'a icabet edeceksin. Yani bu, buradan da bu ayetten de şunu anlıyoruz. Vefat ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri bize ulaştığında sanki o hayattaymış çasına o sünnetleri ne yapacağız? Alacağız. O sünnetleri tatbik edeceğiz. İcabet edeceğiz ki hayat bulalım. Hayat bulalım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki bu sahabe Ebu Said radıyallahu anhuya, sana diyor Kur'an-ı Kerim'deki en azim sureyi öğreteceğim. Bu camiden mesciden çıkmadan önce diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiden çıkarken, mesciden çıkarken bu sahabenin elinden tutuyor. Tam çıkacakken, ayrılacakken sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, hani diyor bana Kur'an-ı Kerim'deki en azim en büyük sureyi öğretecektin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu sure hangi suredir? Evet. Fatiha. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Ve heyet seb'ul mesani. Nedir o? Yedi ayetten oluşan her rekatta tekrarlanan suredir. Fatiha'nın e, isimlerinden bir tanesi de arkadaşlar e, kendisiyle rukiye yapılan suredir. Ne demek? Ne demek? Yani tedavi olunulan tedavi olunulan, okunarak hastaya okunarak tedavi edilen kendisiyle tedavi edilen bir suredir. Bununla alakalı rivayet buhari biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup bir seyahate çıkıyorlar, bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculukta bir gece konaklamak için bir köyün, bir kasabanın yanına geliyorlar. Onlardan kendilerini ağırlamalarını istiyorlar. Misafir olarak, bizi ağırlayın diyorlar. Bu kentin, bu köyün halkı bu kimseleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ağırlamaktan ne yapıyor? Geri kaçınıyor, geri duruyor. Yani diyorlar ki, biz sizi ağırlayamayız. Ardından o kavmin, o kabilenin reisi olan başları olan, lideri olan kişinin bir hayvan tarafından sokulduğu haberini alıyor sahabeler. Bu kimseler de o kabile reisine, kabile liderine tedavi edecek bir kimseyi arıyorlar. Sahabeden bir rivayette Ebu Said Al-Hudri radıyallahu anh gelerek bu kişiye sokulmuş bir kişiye zehirlenmiş ıı, bir kişiye Fatiha suresini okuyor. Bir rivayete göre Rivayet Tirmizi'de yedi defa Fatiha suresini okuyor bu sahabe. Yedi defa. Ardından bu adam sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibicesine ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Ve sahabeler bunun karşılığında, bu sahabe bunun karşılığında yapmış olduğu rukyanın karşılığında bu kabileden ne istiyor? Bir hayvan sürüsü, koyun sürüsü istiyor. Koyun sürüsünü alıyorlar. Sahabele ihtilafa düşüyor. Yani buna karşılık bir şey alınır mı, alınmaz mı, yiyelim mi, yemeyelim mi, ne yapalım diye. Ardından Medine'ye geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyorlar yaşanan hadiseyi. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki aldığınız hayvanlardan bana da bir pay verin. Demek ki bir insan diyorlar ki rukiye yaptığı zaman rukyeye karşılık olan bir para, bir karşılık ne yapabilir? Alabilir. Ama bunu mihne haline ne yapmayacak? Ne demek mihne? meslek haline getirmeyecek. Şimdi Arap aleminde birçok yerde var bu. Adamlar bunu meslek haline getirmişler. Ne yapıyorlar? İnsanları bir klinik açmışlar. O kliniğe gelip gidiyor insanlar. Hasta kimseler. Onlara böyle Fatiha ile Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerle hukya yapıyorlar. Bunun karşılığında da kimileri para alıyor. Kimileri de diyorlar ki ya senin tedavi olman için bal lazım. Bal kullanman lazım. İşte mideni boşaltacak bazı e, karışımlar var onları kullanman lazım diyerek bunları da bizde mevcut benden al diyerek satışını yapıyor bu biraz daha böyle takvalısı gibi gözüküyor yani yapmış olduğu işi mesleğe çevirmiş oluyor bu caiz değil bu caiz değil ancak bir insan olur da bir yerden geçer olur da e, bir hastaya araslar e, rukiye yapar yapmış olduğu rukiye karşılık isteyebilir meslek haline mihne haline getirmediği takdirde evet fatiha böyle büyük bir süre arkadaşlar Hepimiz namazda okuyoruz. Ama yani ümmet o kadar gaflet içinde ki beş vakit namazda, camide, Allah'ın huzurunda bu sureyi okurken racim derken bu sureden önce ki az sonra değineceğiz istiaze yani Euzubesmele besmele Euzub. diyelim biz ona istiaze. Fatiha ile alakası yok. Besmele, Fatiha'dan mı değil mi? Bu ilim ehlinin ikiye ayrıldığı bir görüş konu bir grup ilim ehli diyor ki alimler diyor ki besmele Fatiha'dandır bir grup alim diyor ki hayır besmele kendi başına bir ayettir Fatiha'dan değildir bu kadar ayrıntıya tafsirata değinmeden önce maalesef ümmet öyle bir gaflet içinde yaşıyor ki günde beş defa okuduğu Fatiha'nın ne anlama geldiğini bilmiyor yani Ar-Rahman Ar-Rahim diyoruz Rahman ne demek Rahim ne demek farkında değiliz öyle değil mi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ne dediğimizin ne söylediğimizin farkında değiliz. Halbuki az önce söyledik. Yani bu sure, Fatiha suresi öyle büyük bir sure ki Allah Teala ne Tevrat'ta ne de İncil'de böyle bir sure indirmiş arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kelamı olan, sözü olan Kur'an-ı Kerim'de bundan daha faziletli bir sure yok. Allah Teala İsra suresinde şöyle buyuruyor. Ve nünezzilu minel Kur'an ma huwa وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Bizler Kur'an-ı Kerim'i müminlere ne olarak indiririz? Şifa. Nasıl bir şifa? Hem kalplerdeki hastalıklara şifa, ifade ettim. Hem de insanın bedenine isabet eden hastalıklara şifa. Yani bir insan başı ağrıyabilir, kanser olmuş olabilir, böbreği ağrıyormuş olabilir. Bunu da Kur'an-ı Kerim'le ne yapabilir? Tedavi edebilir. Kur'an-ı Kerim buna da şifadır Allah'ın katlarda olan hastalıklara, vesveseye, değil mi? Şirket, küfre, nifaka, şifa olduğu gibi, zahir olan, somut olan, hissi olan hastalıklara da Kur'an-ı Kerim, Allah'ın izniyle şifadır. Ama önemli olan ne yapmak? Yani bunu anlayıp, bunu idrak edip, iman etmek. Yani bazı insan diyor ki, ya hocam ben okudum, başım ağrıyordu, karnım ağrıyordu, hiçbir faydasını görmedim. Yani, bu adama verilecek en güzel cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin git kardeşine bal ver dediği hadisteki cevap olacaktır. Bir adam geliyor kardeşinin karnının ağrıdığını bir rivayette de ishal olduğunu söylüyor. Diyor ki aleyhisselam git diyor kardeşine bal içir. Bal içir. Bilim buradan şunu çıkartıyor aleyhisselam bu sözünden. Yani bal şerbeti. Balı böyle sıcak suyla karıştır, içir. Veyahut da soğuk suyla, hastalığa göre. Bal şerbeti içir. İçiriyor, geliyor, diyor ki adam iyileşmedi, diyor. Aleykümse de sen bir daha içir, diyor. Yine iyileşmedi, diyor. Bir daha içir, diyor. Yine iyileşmedi, diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki allah Teala sadıktır. Doğru söylemiştir. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de balın ne olduğunu söylüyor? Şifa olduğunu söylüyor. Ama diyor, senin kardeşinin karnına ne yaptı onu? Yalanladı kardeşinin bu kalbinde bir sıkıntı var. Bununla alakalı önce bir ne yapsın? bunun şifa olduğuna şey yapsın. Ondan sonra zaten bazı baldırlarda geliyor. Adam şifa buluyor. Sizler de yani yakinen bilmemiz gerekiyor ki bunun şifa olduğunu Allah'ın izniyle Allah'ın kelamı, Allah'ın bu sözünün şifa olduğunu bileceğiz ki çünkü Allah Teala kuran Kerim'de buyuruyor. "Ben öğezirimü'l Kur'an-ı ma huwa şifaaun ve rahmetun lil Yani Kur'an-ı Kerim Kalbe de şifa deminden söylediğim, kimisi okur imanı artar. Gönlü açılır, genişler. Allah tarih ya, Allah kimin kalbini, gönlünü imanı açmak isterse, İslam açmak isterse ne yapar onun göğsünü, sadrını? Yeşrah sadrahu. Sadrını, göğsünü, gönlünü açar. Ferahlatır. Kimin ne diyor, kalbini daraltmak isterse ne var Sımsık kalbini daraltır sanki göğe çıkıyormuşçasına. Şimdi bu İsra suresindeki 82. ayette Kur'an-ı Kerim'in şifa ve rahmet olduğunu söylerken allah Teala ayetin devamında diyor ki, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ illa خَسَارًا Zalimlere de bu ayetler, bu Kur'an-ı Kerim hüsranlarına hüsran katar. Yani kimilerinin zındıklığını, kimilerinin küfrünü de ne yapabilir bu Kur'an-ı Kerim? Arttırır. Yani Kur'an-ı Kerim okuyup, Kur'an-ı Kerim okuyup hidayet bulmak ihtimali kadar insanın daralete sürüklenip sapıklığa düşme ihtimali de nedir? Vardır. Zaten onun için ilim ehli diyor ki Kur'an-ı Kerim okurken okumaya başlamadan önce Allah Teala bizi neyle emrediyor? Eza karaatal <gülüyor> Kur'an'a Kur'an okuduğun zaman ne yap? <gülüyor> Festaiz billah. Ne demek Festaiz billah? Allah'a sığın. Ya Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah Teala'nın kelamını okurken Allah'a ne sığınıyorsun? Bir fayda faydalardan bir fayda. Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah'a sığınıyoruz kimden? Şeytandan. Zira şeytan ne yapabilir bizi Allah'ın bu ayetleriyle sapıta bilir. Yoldan çıkarabilir. Birçok örneklerini şu anda ve daha önceden tarihte gördüğümüz gibi değil mi? Yani adam Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Allah Teala peygamberine diyor ki: "Va'bud beki hatta ya'tiyeke al Rabbine ibadet et. Allah Teala peygamberine diyor Rabbine İbadet et. Hatta ye'ti yekel yakin. Ey peygamber Rabbine ibadet et. Sana ölüm gelinceye dek. Ölüm. Yakinin tefsiriney? Ölüm. Çıkmış mutasavvıslardan, tarikatçılardan bir tanesi diyor ki yakin yani Allah'a olan yakınlığın yani bir makama erene kadar, bir mertebeye çıkana kadar Rabbine ibadet et. O mertebeye çıktığın zaman senden artık neler düşer? İbadetler düşer. Bakın arkadaşlar Allah-u Teala ne yaptı bu adamı? Kur'an'la saptırdı. Kur'an'la ayağa kaydı. İşte ilim ehli diyor ki istiazenin eûzu billâhimineşşeytânirracîm demenin faydelerinden bir tanesi de Kur'an okumadan önce sen ne diyorsun? Allah'ım şeytanın beni bu ayetlerle saptırmasından sana sığınıyorum. Çok önemli arkadaşlar. Yani bunu bir düşünmemiz lazım. Neden Kur'an-ı Kerim okumadan önce Allah'a sığınmakla, istiaze etmekle olunuyoruz. Evet. Nedir arkadaşlar? Euzubillah. Euzubillah. El-Avz kelimesi, ayın, vav ve zel kelimesi arkadaşlar. Arapçada iltica etmek anlamına geliyor. Ne demek iltica? Bu kelime size yabancı olmaması lazım. Bravo. Sığınmak. Mülteci diyoruz değil mi? Mülteci. Ne demek mülteci? Sığınmacı yurt dışından gelmiş, Türkiye'ye sığınmış. Kimselere biz kendi dilimizde ne diyoruz? Sığınmacı. E'uzü sığınıyorum, iltica ediyorum. Ona güvenerek onun koruması altına giriyorum. E'uzü billahi. Herkes şöyle euzu besmeleceksin çünkü şeytan herkese uyku getirdi. Evet. Çünkü şeytanın şu anda kurmuş olduğu bir tezgahı yıkıyoruz belki de. Eûzu Billahi Eûzu Billahi Kime sığınıyorsunuz arkadaşlar? Allah'a sığınıyorsunuz. Eûzu Billahi Mineşşeytanirracim Kimden? şeytan <Sessizlik> Şeytandan. Şeytan arkadaşlar şeytan ne demek şeytan? Kelime kökü olarak Arapçada şeytan demek uzak demek. Uzak olan. Uzaklaşan. Yani bir insana şeytana dendiği zaman ne deniyor? Uzaklaştı. Şeytandan ne oldu? Uzaklaştı. Er-Racim, Arapçada fa'il babındandır bu. Fa'il yani mef'ul anlamında. İsmi mef'ul. Yani recim olmuş. Yani taşlanmış, kovulmuş, atılmış anlamında. Euzubillahimineşşeytanirracim Ardından ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Hiç... Eûzu Besmele çekerken, neden Eûzu dedikten sonra Billahi diyoruz da, Bismillah derken Billahi demiyoruz diye düşündünüz mü hiç? Soru anladınız mı? Önce soruyu anlamanız lazım. Şimdi Eûzu Bismillah demiyorsunuz. Eûzu Billahi, Allah'ın direkt ismini söylüyorsunuz, Allah'a sığınırım diyorsunuz. Ama... Bismillah derken billahi mine, Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim demiyorsunuz Araya isim kelimesini Allah'ın ismini söylüyorsunuz Yani istiazede Sığınmada Allah'a sığınırız derken Başlarken bir şeye diyorsunuz ki Allah'ın ismiyle Neden Allah'ın ismini söylüyorsunuz da İstiazede Direkt Allah'ın Lafzını zikrediyorsunuz Soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Şakir soru? Anlamadın mı soruyu? Müstazvinant. Namaz Allah'ın ismini veriyoruz derken, Allah ismin, ismin. Allah ismi diyoruz evet. Anlamışlar Şakir niye iftira atıyorsun arkadaş. Lektere onsunu. Özünde Allah'ın direkt yani, Allah zatı Evet evet. Bismillah da. Allah'ın ismiyle diyorsun. İsim ismi ekliyorsun. Demek ki Şakir'im sen anlamadın yani. Evet. Eûzu <gülüyor> billahi diyor ki alimler burada istiane var. Şeytana karşı şeytana karşı kul burada direkt Allah'ın adını anarak Allah'tan sığınmayla birlikte ne istiyor? Yardım istiyor. Belagat alimleri böyle açıklıyor bunu. Ama bismillahirrahmanirrahim derken Rahman Rahim olan Allah ile değil, Allah'ın ismiyle düz. Burada ise teberruk var. Teberruk ne demek? Bereket ummak demek. Allah'ın isminden ne umuyorsun yapacağın işe? Bereket umuyorsun. Onun için orada Allah'ın ismini zikrediyorsun. Burada ise direkt ne yapıyorsun? Allah lafzını zikrediyorsun. Çünkü auzu billah derken senin şeytandan korunman için neye ihtiyacın var? Allah'ın yardıma ihtiyacı Allah'ın yardımına ihtiyacım var. Bir işe koyulurken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başladığında orada ne ihtiyacım var? O işte berekete ihtiyacım var. Arabaya bindin bereket. Ne demek bereket hayır demek. Kazadan korusun. Hanımınla cüma ediyorsun ne diyorsun? Bismillah diyorsun. Ne neye ihtiyacım var orada? Berekete ihtiyacım var. Anladık mı aradaki farkı? E auzu billahi mineş Evet. Peki İstiaze, yani her Kur'an okunduğu zaman eûz Besmele çekmek farz mıdır? Yoksa terk ettiğin zaman terk edebilir misin? Sünnet midir? Yani Kur'an-ı Kerim okunduğunda, Kur'an-ı Kerim'de, efendim? Evet. Ee, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, فَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuduğun zaman ne yap? Allah'a sığın. Burada ne var? Ee, emir e, kipi var. İbn-i Hazm da rahimahullah Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki Kur'an okuduğun zaman yahut namaza başladığın zaman Fatiha'dan önce istiaze demen nedir? Vaciptir, fardır. İbn-i görüşü bu. Ancak cumhur, hatta icma olduğu söyleniyor. İstiaze diyorlar ki nedir? Sünnettir. İstiaze sünnettir diyorlar. İcma var. Buna deli olarak neyi e, getiriyorlar? Deli olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını iyi kılmayan, hoş kılmayan adama gel bakayım deyip yanına çağırıp sen namaz kılmadın deyip namaza durduğun zaman bir. Ne yap önce? Tekbir getir. Ya, Allahu Ekber de. Ardından diyor ki Aleyhisselatü Fakra ma tayesser minel Kur'an. Kur'an'dan kolayına gelen yerine ne yap? Oku. Burada Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan önce neyi zikretmiyor ona? İstiazeyi zikretmiyor diyorlar. Ondan dolayı da diyorlar ki istiaze nedir? Eûz-i Besmele. Kur'an okumadan önce ve namazda Fatiha'dan önce Eûz-i Besmele çekmek nedir? Sünnettir hatta bununla ilgili icma nakledenler bile var. Ee, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını anlatıyor. Ebu Hurayra diyor ki: "Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ nehada min er-rak'ati es-sâniye istaftaḥa bil istaftaḥa el-kiraate bilhamdillillahi rabbil alamin velem yeskut." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk rek'etten ikinci rek'ete kalktığında ne yapardı? İstaftaḥal kiraate Hemen neye başlardı? Kıraata başlardı. Ne, nasıl, hangi kıraata? Filhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin okumaya başlardı. Velem yeskut. İkinci rekatta Aleyhisselatü Vesselam'ın sektesi yoktu. Sekte. Yani ikinci rekata kalktı. Kalkar kalkmaz hemen Fatiha'ya ne yapar? diyor. Kıraata başlardı. Yani sahabe neyi zikretmiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın? Evzusunu zikretmiyor. İstiazesini zikretmiyor. Buradan da anlaşılıyor ki... Ee, İstiaze namaz dışında da, namazın içinde de ne değildir? Fars değildir. Buradan ne anlıyoruz? Bir kimse bir kimse namazda kasten Fatiha'dan önce Eûzü Besmele'yi terk ederse, Eûzü'yü terk ederse istiazeyi bir şey gerekir mi? Gerekmez. Çünkü ne yaptı o? Sünnet olan bir şeyi terk etti. Sünnet olan bir şeyi terk etti. Onun için Lecnet Daime'nin de fetvası bu. Diyorlar ki, اَلْا اِسْتِعَذَةُ سُنَّتٌ sünnettir سُنَّتْتِرْ فَلَا يَدُرُّ تَرْكُهَا فِي الصَّلَاتِ عَمْدًا اَوْ نِسْيَنًا Namazda kasten ya da unutarak terk etmek namaza bir zarar vermez. Namaza bir zarar vermez. Peki, e, bunu öğrendikten sonra e, her rekatta Fatiha'dan önce اِسْتِعَذَةَ اَعْوذُ بِاللّٰهِ okumamalıyız, okumamalıyız. Okumamalıyız İki görüş var. Birinci görüş ee, Hanefi mezhebinin görüşü, Şafilerin görüşü. Ahmet İbn Ambel'den bir rivayet bununla alakalı. Diyor ki her rekatta istiaze ne olur? Okunur, sünnettir. Her rekatta istiaze ee, okunur. Yani her rekate kalktığında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okusun. İkinci görüş e, Az önce delilini naklettiğim görüş, ee, diyorlar ki, her rekatta istiaze okunmaz. Çünkü diyor, namazdaki kıraat birdir. Yani tek bir kıraat olarak düşünün bunu diyorlar. İlk rekatta okuduysan, kıraata başladığın zaman, ikinci, üçüncü, dördüncü rekatta okumana gerek yok diyorlar. Bu konuyla alakalı e, görüş vaati, geniş. Yani kim? allah Teala'nın Kur'an okuduğun zaman, fes billah. İstiaze et, Allah'ın ayetini alarak her rekatta okursa bir beis yoktur. Kim de namazdaki kıraatı, Kur'an okuyuşunu bir kıraat olarak kabul eder de, bir kıraat olarak kabul eder de, bu, e, evet, böldük dersi, unuttuk söyleyeceğimizi. Derse geç gelenler öbür olsun arkadaşlar, klimalı oda. Evet, e, ne diyorduk? Evet üstad Bülent. Her evet, mesela söylerse yoktur. yoktur. Yani bu konuda e, görüş geniştir. E, ne demiştik delillerle alakalı olarak? Her rek'atta okunması gerektiğini, yani okunmasının e, gerektiğini söyleyenler ve evet, her rek'atta okunabileceğini söyleyenler ne delili getirdiler üstad Bülent? Fes'ta iz billah. bir ilk rek'atta okunmasının yeterli olduğunu söyleyenlerin delili neydi? Evet. Tamam. Güzel. İkinci bir rivayet daha vardı Sayın Hüsnü'nde. İkinci rekatta ikinci rekata kalktığında neyle başlardı? Elhamdülillahirrahmanirrahim Rabbil ile başlardı. Yani bu bize neyi gösteriyor? Her ikisi de Allah'ın izniyle ne olabilir? Olabilir diyoruz. Peki istiazenin ee, sıygaları nelerdir? Tek bir sıygamıdır. Yani Sadece eûzu billahi mineşşeytanirracim midir? Yoksa sünnette başka şekilde de gelen istiazeler var mıdır? Ee, i̇lim ehli üç tane silika zikrediyorlar. İstiazenin üç tane silika zikrediyorlar. Birincisi eûzu billahi mineşşeytanirracim. Diğeri eûzu billahi s min alimi mineşşeytanirracim. İkincisi. Üçüncüsü. Eûzu billâhi's semîi'il alîm min'eş şeytânir recîm min hamzihi ve nefhihi Bu üç zikra da namazdan abulabilir, söylenebilir yahut da Kur'an-ı Kerim okunmadan önce söylenebilir. Eûzu billâhi mineş şeytânir recîm. 1. İkincisi Eûzu billâhi's semîil alîm mineş şeytânir recîm. Üçüncüsü Eûzu billâhi's semîir alîm mineş şeytânir recîm min hamzihi ve nefhihi ...ve nefsihi. Nedir şeytanın nefhi? Şeytanın nefhinden. Şeytanın hemzinden ve şeytanın nefsinden Allah'a sığınırız Üç tane ifade kullanıyor aleyhissalatü vesselam. Hemzinden, nefhinden ve nefsihi. Feltekfe Allah'a sığınırız. Diyor ki ilim ehli, hem şeytanın hemzi ne yapması? insanı? Şeytanın boğması, insanı bayırtması, hani sara hastalığı diyoruz ya, sara halinde yere yıkması demek. Yani bugün epilepsi diyor herhalde modern tıpta. Bu hastalığın birçok bir şeyini hala tıp bulabilmiş değil. Nebevi sünnette bunun şeyi var arkadaşlar. Bu hastadan ne diyecekler? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min همزهي Şeytanın beni yere yatırmasından, beni boğmasından. Min hemzihi ve nefhihi diyorlar ki kibir. Şeytan ne üfler adama? Kibir üfler. Kibirlenir. Üçüncüsü ve nefsihi şiir diyorlar. Mezmum olan, yerilmiş, zemmedilmiş şiir. Güzel böyle insanların e, aşık olduğu, kalplerinin bağlandığı şiir. Adam Aleyhisselam Sayın Müslüm'de hadis diyor ki insanın diyor karnını, midesini irinle doldurması şiirle doldurmasından daha hayırlıdır. Ne demek şiir? Yani böyle adamı öyle meşgul ediyor ki şiir artık Kur'an-ı Kerim okuyacak vakit bulmuyor. Almış şiir yazıyor, şiir hastası, zevk alıyor. Var öyle insanlar. Şiir geceleri, meceleri demek ki bu batıl olan şeylerden Allah'a ne yapacağız? Sığınacağız. Burada bir ilim ehlinin zikrettiği güzel bir fayda var. Ona değinip dersimizi bitirelim. Oruç yorgunluğu herkesin yüzüne vurdu. Sahabeler de oruçtan etkiliyormuş. Merak arkadaşlar. Oruç ilk farz kılındığında biliyorsunuz allah Teala ilk başta orucu farz kılıyor. Ancak hangi orucu farz kılıyor? aşura orucunu farz kılıyor. Ve her aydan 3 gün fazla farz kılıyor. Ardından Ramazan orucu farz oluyor ancak Ramazan Orucunu tutmada muhayyersiniz Ne demek muhayyer Yani serbest İster tutarsın ister tutmazsın Tutmazsan yerine her gün için bir paket doyuracaksın Allah böyle hazırlıyor sahabeyi şeye, Oruca Sahabeler çok yoruluyorlar Ve akşam iftar olduğunda Yediler yediler Yatsı vakti girdiğinde yahut Uyuyor kaldılarsa uyandıklarında yemek yemek yok onu biliyorsunuz değil mi? Yemek yemek yok. Sahabeden bir tanesi evine geliyor, hanımın acı çalışmış gündüzün. Tabii böyle çalışmak değil klimalı, çatılı, kapalı yerlerde. Hanımın acı yemek hazırla. Kadıncağız yemek yok evde. Ondan sonra gidiyor yemek bulmaya. Ne geliyor, kocası uyumuş. Adam uyanıyor. Kocası diyor ki ye bir şey. Kadın diyor ki bazı rivayetlerde ye diyor. Bir şey olmaz. Yok diyor. Yefak. Sahabelere bakın arkadaşlar. Biz en ufak bir şeyi alıyoruz böyle değil mi? Ondan sonra ertesi gün gündüz olunca bu sahabe yere düşüyor. Yere düşüyor, bayılıyor açlıktan. Sonra Allah Teala ayet indiriyor. وهل لكم ليلة الصيام من رمضان إلى Gece oruç gecesinde hanımlarınız artık ne yapmanız birleşmeniz ne oldu? Ee, size helal oldu haram iken. Kulu veşrebu yeyin için hatta yetebeyyenel haytul ebyadu min haytın esvet siyah it yani fecir doğana dek ne yapın? Yeyin. Allah Allah'a merhametini gönderiyor. Rahmetini gönderiyor kullarına. Diyorlar ki bu da bir kulları ezmedir. Bakın Allah iki yoksa sahabeleri. Yani onlar bu Müslümanlık neslinin ilk insanları. Ne yapıyorlar? Eğitilerek bu oruca alıştırılıyorlar. Bizler de kendimizi Ramazan'dan sonraki şevval orucuna ne yapalım? Bu Ramazan orucuyla her aydan 3 gün orucuna bu oruçla ne yapalım? Hazırlayalım. Birçoğunuzun yüzüne bakıyorum. Herkesin rengi kaçmış durumda. Neden? Çünkü birçok kimse ne değil her ayın 3 gününü oruç tutmaya alışık değil. Bir çok kimse nafile oruçlara hızlı değil böyle Ramazan'da boyunlar öne düşüyor. Evet, konuduza geri dönelim. Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayet var arkadaşlar. Allah Teala bu üç dördüncüsü yok bu üç ayetin. 3 ayette e, insanların şerinden ve şeytanın şerinden nasıl korunulacağına işaret ediyor. Bu üç ayetle insanların ve cinlerin, şeytanların şerinden nasıl korunulacağına işaret ediyor. Bunları bir fayda olarak alın. Bir fayda olarak hayatınızda uygulayın. İlk ayet, Araf suresi 199 ve 200. ayet. allah Teala diyor ki ''Huzil affa'' ''Af yolunu tut, affı seç.'' İnsanlarla dalaştığın zaman, insanlarla husumet olduğu zaman ne yap? Affet. Allah-u Teala bize ne tavsiye bulunuyor? Affet. ''Ve'mur bil'urfi'' ''Maruf olan, iyiliği emret.'' Yani adamla iyilik, güzelliği konuş. ''Ve a'rıb anil cahilin'' ''Cahil olan kimselerden'' Yüz çevir. E Allah taala demiyor. Adam sana dalaştığı zaman ona cevabını ver. Ondan sonra münakaşaya gir. Tartışma yap. Yok. Baktın adam sana şerli bir şekilde yaklaşıyor. Allah taala diyor ki وَاَعَرِضْ anil cahili. Cahillerden yüz çevir. Trafikte gidiyorsun. Adam önüne kırdı. Dağıt dağıt dağıt kornaya basma. Yüz çevir. Yolda giderken birisi laf attı. Sen ona ne diyorsun? Değil mi? Devam et. Allah Teala bize bunu öğretiyor bakın. İnsanların şerrinden bu şekilde korunuluyor. Ve <gülüyor> inme yanzagannaka min hemen içi, bu ayetlerin hepsinde az önce az sonra zikredeceğimiz 3 ayette de peş peşe hem insan hem cinlere şeytanları dikkat ediyor. Şeytandan bir vesvese geldiği zaman ise diyor, "Ey, <gülüyor> ve inme yanzagannaka min eşşeytan ne yap festaiz billah." Hemen Allah'a sığın. Sahi Bukhari dersini hatırlarsanız, şeytan sizden birisine gelir. "Geri göğü, kim, yarattı? kim yarattı? Onu kim yarattı? Bunu kim yarattı? Allah kim yarattı?" der diyor. Peygamberimiz ne diyor hemen? "Ne yapın? Ne yapsın o kimse?" diyor. "Fe'leste'iz billah." Hemen "Euzu billah" desin. Allah Teala ayet-i kerimede diyor ki: Şeytandan bir vesvese geldiğinde hemen ne yapın? "Estaiz billahi innehu semi'un alim." Allah Teala işitendir, görendir. İkinci ayet, Mü'minun suresi 96-98. Ayet. Diyor ki Allah-u idfa اِدْفَعْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اَسْسَيِّئَةَ Kötülüğü, başına gelen kötülüğü en güzel şekliyle ne yap? Savuştur, defet. En güzel şekilde. Tamam abicim, tamam kardeşim. Oldu bir kere. Devam et yani. Bakın, bu üç ayette de allah Teala insanlarla olan husumetlerde, insanlarla olan sürtüşmelerde, diyor ki, سَيِّئِي'yi başına gelen kötülüğü, sürtüşmeyi, sıkıntıyı en güzeliyle savuştur. Kunahu Biz insanların yaptığını, vahettiğini bilmekteyiz. Ve kul rabbi a'uzu bika min hamazatil shayatin. Şeytanın nefretesiyle alakalı, şeytanın üflemesiyle alakalı, şeytanın gelip boğmasıyla alakalı da nefretiyle alakalı ne yap? Peki Rabbim ben sana sığınıyorum. Ve a'uzu bike en yahdurun <gülüyor> Rabbim şeytanların burada hazır bulunmasından, benim yanımda bulunmasından sana sığınıyorum. Yani şeytanlar her yerde arkadaşlar. Sağınızda, solunuzda yemek yerken, bekliyorlar, eve girerken bekliyorlar. Üçüncü ayet Fusilet suresi 34 36. ayetler. İtfâ billetihi <gülüyor> ahsen Allah sana diyor ki en güzel şekliyle, en güzel yolla ne yap? Defet. Şerri. Başına insanlarla olan husumeti. Diyor ki allah Teala böyle yaparsan eğer güzel bir şekilde husumetin olduğu, kavganın gürültünün olduğu yerde oraya böyle güzel bir şekilde müdahale edersen diyor ki Allah-u Teala aranda o düşmanlık olan var ya diyor o adam sana bakmışsın ki birden veliyyun hamim sımsıcak yakın bir dost olmuş. Buna bak bir çoğunluğu görüyorsunuz. Yani kimileri var yani adam Kavga olmaması gereken şeyden bile kavga ediyor. Niye? Çünkü diklemesine gidiyor. Değil mi? Tramvayda, metroda, sokaklarda görüyorsunuz. Yani sen tutundun, ben tutundum. Kavgası büyüyor. Adamlar birbirini bile bıçaklıyorlar. Halbuki orada tamam abicim, tamam canım abicim, teşekkür ederim kardeşim. Dese iki kelime, Allah Teala'nın da dediği gibi, bir de bakarsın gidiyor. En yakın dost olmuş. Oma yulaka illa yulaka illa Bu diyor tavsiyeye Allah Teala bu verdiği öte. ancak sabredenler erişir diyor. Herkesin işi değil o. Allah katında payı olan, nasibi olan kimseler buna erişir. Oma yulaka illa yulaka illa Sonra Allah Teala devamlı diyor ki Fussilet'in 36. ayetinde. Sana şeytandan bir vesvese gelirse herkese gelebiliyor değil mi? Boşta kalada zaman, hele zikir olmadığı zaman. Ne yap? Festaiz billah. Festaiz billah. Auzu billahi mineşşeytanir racim. alim. Allah Teala işitendir, bilendir. Evet. İstiaze ile alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Besmele'ye ve Fatiha Suresi'ne önümüzdeki hafta değineceğiz. Bismillah. Ar -Rahman, Ar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani burada bir düşüklük var gibi geliyor değil mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, ee, Yüklem nerede? Yani Allah'ın adıyla ne olmuş? Başlıyor muyum? Yemek mi yiyorum? Araba mı kullanıyorum? Orada Arap dilinde dil ile söylenmeyen ama mana olarak takdir edilen, varlığı kabul edilen ne var? Bir fiil var. fiil takdir ediyoruz. Arabaya biniyorsun. Arabaya binenken ne diyorsun? Bismillah. Ne demek Bismillah? Yani Allah'ın adıyla ne yapıyorum? Çalıştırıyorum. Ne demek Allah'ın adıyla çalıştırıyorum? Deminden söyledik. Allah'tan bereket umarak. Bismillah. Çünkü bunu ne yaptık? Allah'ın ismini zikrettik. Rahman ve Rahim zaten Fatiha Suresi'ne gelecek. Rahman ne demek? Rahim ne demek? Herkes okuyor Fatiha Suresi. Ama kaç kişi biliyor Rahman'ın ne demek olduğunu? Rahim'in ne demek olduğunu? allah Teala e, son olarak bu hadisi söyleyerek bitirelim. Bizler Allah-u Teala ile namazda Fatiha'yı okuduğumuz zaman konuşuyoruz ve allah Teala bizimle konuşuyor. Namaz kılanların sayısı milyonlarca kişi de olsa allah Teala Kudüsü Hadis'te diyor ki Kulum elhamdülillah dediği zaman diyor ki ben dedim ki kulum bana hamd etti. Yani biz elhamdülillah diyoruz ya Allah bize diyor ki kulum bana hamd etti. Ar-Rahmanirrahim dediği zaman kulum diyor, derim ki diyor kulum bana sena etti, kulum beni övdü. Mâ'liki yevmiddin dediğinde kul diyor derim ki kulum beni temcid etti. Ne demek temcid etmek? Senasına, övgüsüne devam ederek, tekrarlayarak sürekli övgüde bulundu. İyâken âbudu ve iyâken esnâin diyor. Bu ayeti diyor Allah-u Teala aramızda paylaştım. Ne demek paylaştım? İlk kısmı İyyake na'budu benim yani ancak sana ibadet ederiz ve İyyake nestaîn ikinci kısmı senden yardım isteriz. İkincisi de kulumun kuluma istediğini ne varım veririm diyor. Geri kalan surenin gerilen kalan kısmı da İyyake na'budu ve İyyake nestaîn ehdinâ sıratal mustakîm sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi Dediğimiz zaman diyor ki burası da surenin bu kısmıdır. allah Teala diyor ki burası da kulumundur. Yani kulun isteklerine ayrılmıştır. Kuluma isteğini ne yaparım? Veririm. Demek ki biz aslında Fatiha suresinde öyle şeyler konuşuyoruz. allah Teala bizimle öyle konuşuyor ki. Ama farkında değiliz. Tabi bunun farkında olmak için öncelikle ne söylediğimizin farkında olmamız lazım. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Fatiha'yı ne yapacağız? Ee, tefsir etmeye başlayacağız. Konuşla alakalı sorular olan varsa alabilirsiniz. Hmm. kadar geliriz, mi? Evet. O vakit, vakit. O vakit yani siayplik beverikten ayrılan demek. Dersin ba dersin, başında, dersin başında dersin başında dersin başında söyledik yarın oldu. Hatırlarsanız. Bu Kur'an-ı Kerim'le kimilerinin ayağa kayıyor, Kimileri hidayete eriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim okumadan önce ne yapıyoruz? Ne ne diyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Yani şeytan gelip de ne yapmasın bizi. Kur'an-ı Kerim'i aldatıp ayağımızı kaydırmasın. Şimdi beyaz iplik, fehmi, anlayışı sünnete göre olması gerekiyor. Sahabe bunu nasıl almış peygamberden? Peygamber Aleyhisselam yani gece, gün nabana kadar. Fe Fecr doğana kadar. Gün açana kadar değil. Fecr. Ne demek fecir? İmsak demek. Tamam. İmsak doğana kadar. Sahabeden bir tanesi yaksın altında konuş. Beyaz iklik, iklik. O da senin gibi bakıyor. Aleyhisselatü Vesselam o da diyor. Tamam Evet. Evet. bir Şu anda mı? Evet. Şimdi biz dedik ki sahabeyi allah Teala ne yaptı? Oruca eğitti, hazırladı. Merhalelerden geçiyor. Yani Aynı namaz gibi düşün. Yani namazda insanlar içkili bir şekilde namaz kılıyorlardı değil mi? İçkili namaz kılıyorlardı. Namazda konuşuyorlardı. Sonra ne oldu? Bunların hepsi yavaş yavaş ortadan kalktı. Şimdi o istersen oruç tut, istersen tutma meselesi sahabe döneminde iptal olmuş. O dönemde yaşanıp bitmiş bir olay. Şimdi bugün Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de ne diyor? Sizlerden ayı gören ne yapsın? Oruç yorsun. Oruç bitti artık. at. yok. Geçen yok. Evet. Oruçla alakalı sorusu olan varsa evet, evet. Oruç denize yüzsen de orucun bozulmaz. O zaman denize girilir ya. Denize girilir oruç için. Tutmamaya çalışacağız. Evet, Vakti az kaldı. Subhaneke Allahümme ve rahmetiş ve la ilahe illallah ente estağfuruke ve töbuke hükmünü aldık. Demişti ki, istiaze, namaz içinde de, namaz dışında da, raci olan görüşe göre, söylenmesi nedir? Sünnettir. İstiaze, Euzubillah, Euzubillahimineşşeytanirracim demek, Kur'an'dan önce de, namazda, Fatiha'dan önce de, söylemek nedir arkadaşlar? Sünnettir. Bunun sünnet olduğunu öğrendiğimiz zaman, buna bağlı birçok hükümler de ortaya çıkıyor. Yani bir insan gelip sorsa size dese ki, selamünaleyküm. Aleykümselam ve Aleyküm Selam. <gülüyor> <gülüyor> Namazda Fatiha'dan önce istiâze okumayı unuttum. Veya da namazda aklına geldi ki bir insan Fatiha'dan önce istiâze okumayı unutmuş. Bir şey yapması gerekir mi? Gerekmez. Çünkü raci olan görüşe göre ne dedik? Sünnettir. Ayrıca şuna da değinmiştik. Eûzu billâhi racim demek her rekatta mı? gerekli. Yoksa ilk rekatta dediğimiz zaman Fatiha'dan önce e, ikinci ve üçüncü ve dördüncü rekatlarda dememize gerek hacit kalmıyor mu? racı olan görüşe göre ne demiştik? Namazdaki kıraat tek bir hükümdür. Tektir. İlk rekatta okuduğumuz zaman e dediğimiz zaman ikide, üçte ve dörtte söylememize gerek yoktur. Bununla alakalı hatırlarsanız Sayın Müslim'deki ee, rivayeti zikretmiştik. O rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekete kalkınca ne diyor sahabeler? Onun namazını anlatan sahabeler ne yapmazdı? Sekte yapmazdı. Sekte. Yani ne demek sekte? Sükut etmezdi. Yani aya kalktı Allahu u Ekber diyerek kalkar kalkmaz hemen neye başlardı diyor sahabeler? Elhamdülillahi Rabbil alemine başladı. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ikinci rekatta ne yapmıyor? Bu hadisten anlıyoruz ki istiaze yapmıyor. Sahabeler Peygamber Aleyhisselam'ın namazını pür dikkat dinliyorlar. Rasulullah ee, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, aynı zamanda imam olmakla birlikte bir öğretici. Arkadakilere arkadakilere ne yapıyor? Arkadakilere ayrıca namazın nasıl kılınacağını, namazda neyin okunacağını da öğretiyor. Mesela Sahih Müslim'de geçen bir rivayette Ebu Katada Radıyallahu An rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlenle ikindi namazlarını kılarken ahyanen bazen ne yapardı? Okuduğu sureleri arkadakilere duyururdu bazı ayetleri. Düşünün öğlen namazını kıldırıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sessiz bir namaz. İkindi namazı sessiz bir namaz. Ama ona rağmen aleyhissalatü vesselam arada ne yapıyor? Bazı ayetleri arkadaki cemaate duyuruyor. Bunu neden yapıyor? Öncelikle seksesinin yani sessizliğinin boş bir sessizlik olmadığını öğretmek için. Az önce söyledik değil mi? Sahabeler takip ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda kıraatsız bir şekilde durmadığını abi onlara gösteriyor. İkincisi hangi sureleri okuduğunu. Çünkü sahabelerin çoğu hafız. Allah'ın izniyle. Okuyorlar, sureleri biliyorlar, ezberliyorlar. O dönemlerde ezber şimdiki gibi değil. Yani adamlar 40 yaşında, 50 yaşında Kur'an ezberliyorlar. Bakara suresini ezberliyorlar. Şimdinin 10 yaşındaki, 12 yaşındaki insanların hafızası var, temizliği var, arılığı var. Ama şu anda gençlerin bırakın yaşları zihni bulanmış durumda. Televizyon, internet, oyunlar onlar bunlar öyle bir hale getirmiş ki nesilleri artık hafıza zayıf. Desen ki 10 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberle zorlukla ezberliyorlar. Ezberlediklerini de zorlukla zapt ediyorlar. Bakıyorsun ki 3 gün sonra unutmuş gitmiş. Sahabeler Kur'an'ı biliyorlar ezberliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine duyurmasıyla öğlen veki namazlarında ayrıca aleyhissalatü vesselamın Hangi sureyi okuduğunu ne yapıyor ben namazda biliyorlar. Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh, Sahih Müslim'de rivayet, bazen Subhaneke'yi sesli okurmuş mesela. Subhaneke'yi, Allahu Ekber diyor, Subhaneke Allahumma bihamdik ve tebarek esimdik diye sesle okurmuş. Sebebi ne? Öğretim. Sebebi öğretmek için. Sebebi öğretmek için. Yani tek birden sonra, o sessizlik anında, Fatiha'ya geçmeden önce, İnsanlara ne yapıyor? Subhaneke okumanın sünnet olduğunu öğretiyor. Hatırlarsınız İbn Abbas radıyallahu an cenaze namazı kıldırıyor. Cenaze dersine gelen arkadaşlar hatırlarlar. Tekbir alıyor. Allahu ekber diyor. İlk tekbirde ne okuyor? Fatiha'yı okuyor. Değil mi? İkinci tekbirde Salli Barik okuyor. Üçüncü tekbirde dua okuyor. Sonra namazdan sonra niye böyle yaptığını sorunca bu diyor sünnet. Resulullah'ın sünnetini o size öğretmek için yaptım diyor. <gülüyor> bu sebeple Bunları niye zikrettik sizlere? Şimdi söyleyeceklerimize bir altyapı olsun diye namazda Fatiha'dan önce besmele hükmüne giriyoruz. Bazıları bilirler. Suriye'ye giden abilerimiz var mesela Çakır abi gibi. Orada imamlar namaz kıldırdığında Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye besmeleyi ne yapıyorlar? Cehren söylüyorlar. Sesli olarak söylüyorlar. Sesli olarak söylüyorlar. Belki doğuda bile camilerde öyledir. Şafi olan camilerde Besmele'yi sesli olarak söylüyor. İlim ehlinin cumhuru cumhuru besmele'yi yani Bismillahirrahmanirrahim'i Fatiha'dan saymıyor. Ne demek bu? Yani Besmele Kur'an'dan bir ayettir ama Fatiha'dan değildir. Fatiha'dan olup olmaması bizi ne ilgilendirir? Eğer Fatiha'dan dersek Besmele Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'dan dersek bir kimse bir kimse Fatiha'yı okurken Besmele'yi okumazsa ne yapmış olur? Namazı eksik olmuş olur. Fatiha'yı terk etmiş olur. Tam okumamış olur. Ama dersek ki Besmele Fatiha'dan değildir. O zaman şey terk et. Sünneti terk et. Yani şey Fatiha'yı tam okumuş olur. Çünkü namazda Fatiha'nın okunması nedir? Rükundur. Besmele. Ayrı bir şey. Ee, Besmele'nin racı olan görüşe göre Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir surelerden önce yazılmış, surelerden önce olan birer ayettir. Fatiha'dan önce de nedir? Bir ayettir. Nemil suresinin içinde geçtiği için Nemil suresinden bir ayettir. Tevbe suresinden önce ne yoktur? Besmele yoktur. Ee, Besmele o zaman diyoruz ki Fatiha'dan bir ayet değildir. Çünkü geçen haftaki hadisi hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'dan rivayet ediyor. Ne diyor? allah Teala namazı kulumla ne yaptım ben diyor ikiye böldüm. Namaz diyor. Fatiha'ya allah Teala hangi ismi vermiş? <gülüyor> Namaz. As-salah. Fatiha'nın isimlerinden bir tanesi de ne arkadaşlar? As-salah. Başka bir ismi ne? Seba'l-Mesani. Seba'l-Mesani. Ne demek Seba'l-Mesani? Yedi, yedi ayetten oluşan ve her harekatta tekrarlanan demek. Bununla alakalı hadisi kim nakletecek bize? Bu Mualla. Hadis neydi? Buhari'deydi. Bir hafta söylemiştik evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana diyor camiden çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi söyleyeceğim diyor. Camiden çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin elinden tutuyor. Bu sahabe Resulullah'ı hatırlatıyor. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki Kur'an'daki en faziletli sure hangisidir? Fatiha'dır. O diyor, es seb -ul mesani mesâni 7 ayetten oluşan, her rekatta tekrarlanan demek. vel kuran azimdir. Alimler Fatiha'nın isimlerini sayarken Şimdi hep söylerler, değil mi? Desek ki fakat isimlerini sayın, en fazla iki tanesini tane sayabilen sayar. Ama dense ki işte e, ülkelerin paralarını sayın, değil mi? Herkes 15 tane para birimini sayar. Hiç işi olmasa bile, Arjantin'in bile para birimini bilen arkadaşlar vardır içimizden. Öyle mi arkadaşlar? Ama maalesef yani ilim bizim aramızdan kaldırılmış, gitmiş, gitmeye de devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle hızlı bir şekilde devam edecek. Yani eskiden insanlar oturur, öğrenir, ezberlermiş ve amele dökermiş. Şimdi amel de yok, ilim de yok. Fatiha'nın isimleri, evet. Neydi? Esseb'ul <gülüyor> mesani. Az önceki hadisten dolayı. Vel Kur'anul Azim. İsimlerinden bir tanesi. Başka bir ismi? <gülüyor> as Allah-u Teala ne diyor? Salatı, yani namazı, yani Fatiha'yı kulumla diyor. Ne yaptım? ikiye böldüm. Kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde diyor allah Teala. Kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde ben derim ki kulum bana ne yaptı? hamdetti Bu hadiste neyin delili var? Besmele Fatiha'dan değil. Besmele Fatiha'dan değil. Çünkü direkt allah Teala ne diyor? Kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde kulum bana ne yaptı? Derim diyor. hamdetti derim diyor. Evet. Başka isimlerini söyleyin Fatiha'nın. Şifa Başka? Rukye. Rukye. Kendisiyle şifa yapılan, tedavi yapılan. Rukye. Bununla alakalı hadisi kim hatırlatacak? Geçen hafta söyledik. Evet Muhammed. Sahabilerden bazıları bir kabileden geçiyor, geç, geçiyorlarmış. Evet. Orada bir tane kabile reisi hastalanmış. Sokmuş bir zehirli hayvan. Evet. Zehirli bir hayvan sokmuş. 7 kere Fatiha suresini okumuş. Evet. Bir rivayette tirimizde 7 kere Fatiha suresini okuyor bu adam. Bu sahabe. Evet. Ondan sonra karşılığında bir sır sürüsü istemiş. Koyun sürüsü. Koyun ha. sürüsü. Kasap olduğun için sığır sürüsü. <gülüyor> <Evet>. Sergamer <gülüyor> Efendimiz'in yanına gitmişler. İstenebilir mi demişler? Sergamer Efendimiz'e bir sır da bana ayırmış. Bir pay da bana, bana payda ayırmış. Var. Evet. Bir rivayette de diyor ki onun diyor sen nasıl bildin diyor Rukiye olduğunu. Yani Rukiye olduğunu şifa olduğunu. İbnül Kayyım El-Cevziye Rahimahullah i̇bn Teymiye'nin öğrencilerinden onun ee, el cevab Kafi Kâfi Limen Se'ele Aneddeva diye bir kitabı var. Bu kitabında Fatih Fatiha ile alakalı ilginç bir olayın anlatıyor İbn-i Başından geçen bir olay. Diyor ki şayet diyor kul Fatiha ile diyor tedavi etmeyi, tedavi olmayı diyor iyice yapsa bu Fatiha'nın diyor çok acayip tesirlerini görür. Şifa konusunda, tedavi konusunda diyor kul, bu Fatiha'ya önem verse, şifasına önem verse, şifası için Fatiha yoksa, bunun diyor tesirini çok acayip bir şekilde görür. Kendinden bahsediyor İbn-i Diyor ki, Mekke'de diyor, uzun bir süre kaldım. Eskiden alimler şehirler arası yolculuk yapıyorlardı. Böyle şey için değil. Gezelim, görelim, neler yiyelim değil. Oradaki ilim ehlini ziyaret edip oradan ilim almak için. İbnül Kayyım diyor ki Mekke'de uzun bir süre kaldım. Ve diyor orada kaldığım süre zarfında diyor doktor da yoktu, ilaç da yoktu. Doktor yoktu, ilaç da yoktu diyor. Ve diyor bazı hastalıklar yaşadım. İnsanoğlu şehirden şehire gittiği zaman havalar değiştiği zaman mevsimler değiştiği zaman ne oluyor? Bugün de Mekke'ye gidenler doktor da olsa, ilaç da olsa değil mi? 3-5 gün sonra grip ol oluyorsun. Hasta oluyorsun. Diyor ki İbnül Kayyım kendimi diyor, Fatiha ile tedavi ettim. Fatiha okudum, Fatiha ile tedavi ettim diyor. Ve diyor, Fatiha'nın o kadar büyük bir tesiri olduğunu gördüm ki diyor, hastalığı olduğunu söyleyen, rahatsız olduğunu söyleyen herkese diyor, ne yaptım? Fatiha okumasını tavsiye ettim diyor. Ve, birçoğunun da diyor, Fatiha okuması sonucunda Allah-u Teala'nın acil şifalar verdiğini gördüm diyor. Tabi bu kim için geçerli arkadaşlar? Yani bunu kalbiyle inanan, kalbiyle buna iman eden için. Daha önce söylemiştik Şeker abi. Bir adam kardeşinden şikayet ediyor. Karnı ishal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Git diyor kardeşine bal içir. Bal çerbeti içir. Değil mi? Üç kere tekrarlanıyor bu. Her seferinde gelip diyor ki ne oldu? Bir olmadı, bir etkisi olmadı. Aleyhisselatü diyor ki Allah doğru söyledi. Şifa olarak ara balda ne vardır diyor Kur'an-ı Kerim'de? Şifa vardır. Değil mi? Ama diyor kardeşinin karnına ne yaptı onu? Yalanladı. Kardeşinin kardı yalanladı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Çaker abi? "Venunzilu minel Kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetun lil mu'minin." Bizler Kur'an-ı Kerim'i ne olarak indiriyoruz? Şifa olarak indiriyoruz. Ve müminlere bir rahmet olarak indiriyoruz diyor Allah Teala. Demek ki Kur'an-ı Kerim arkadaşlar şifa. En büyük Kur'an-ı Kerim'de şifa yapılacak sure de hangisi? eğer kul inanın kalbinden yakinen buna inansın şimdi ne oluyor çocuğun ateşi çıkıyor evdeki hanımın bir hastalığı çıkıyor hemen yarın randevu olalım doktora gidelim anında kalp nereye bağlanmış doktora. doktora bağlanmış doktorun vereceği ilaca bağlanmış inanın o doktora bağla bağladığınız o, o ilaca bağladığınız o kalbinizi Allah'ın kelamına bağlasaydınız bağlasaydık o okuduğumuz, okuyacağımız Fatiha ile de ne olacaktı? Hastalarımız şifa görecekti. Nitekim eskiden insanların şifa gördüğü gibi. Ve bugün de bunun kerametlerini, bunun bereketlerini ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Fatiha'dan önce. Eğer Besmele söylemezse bir kimse, Bismillahirrahmanirrahim demezse, namazda bir tesir var mı Yasin? Yok. Niye? Çünkü ne dedik? Besmele Fatiha'dan bir ayet değil. Cehri mi söyleyeceğiz? Sessiz mi söyleyeceğiz? Yani az önce sordukça etkiler abi Doğudaki arkadaşlar da biliyorlar dedik. Mesela Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. ne diyeceğiz? Yoksa Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet, sünnet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çoğu kere yaptığı şey sessiz olarak ne yapması, okuması. Enes radıyallahu anh diyor ki Resul, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Ebu Bekir'in arkasında ve Ömer'in arkasında radıyallahu anh'ın namaz kıldım. Her biri namaza Elhamdülillahi Rabbil alemin ile başlardı. Diyor. Buradan da görüyoruz ki bu hadislerden ve bunun dışındaki birçok hadislerden görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresini okurken Besmele'yi ne yapardı? Besmele'yi sessiz söylerdi. Ancak bazı rivayetler var. İlim ehli ihtilaf etmiş. Sesli ile alakalı. İyi dinleyin burayı. Yani aleyhissalatü vesselamın Besmele'yi sesli söylediğiyle alakalı. Şeyh Albani rahimahullah diyor ki, sesli olarak sesli olarak peygamberimizin Besmele çektiği ile alakalı namazda bütün hadisler zayıftır diyor. Bütün hadisler zayıftır. Sahih olduğunu varsaysak bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan önce besmeleyi niçin sesli olarak okumuştur diyor? Ne için? Öğretmek için. Aynı Ömer İbn Hattab'ın subhaneke'yi sesli okuduğu gibi, aynı İbn Abbas'ın cenazedeki Fatiha'yı sesli okuduğu gibi. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar sonuç olarak? Buradan şu çıkıyor. Şayet bir yerde imamsınız, Sünnet olan Fatihadan önce ne yapmanız? Besmeleyi sessiz olarak okumanız. Ancak arkadaki insanlar Besmele okumanın hükmünü bilmiyorlar ise, Fatihadan önce Besmele okunur mu, okunmaz mı? Bununla alakalı bir bilgileri yoksa, o zaman ne yapabilirsiniz? Arkadakilere öğretmek için sesli okursunuz. Evet. Malikiilerde mesela Fatihadan önce Besmele okumuyorlar. Yani Fasa gittiğiniz zaman. Orada imam Allahu ekber diyor. Ondan sonra az önce de delil getirdi ki Enes radıyallahu anh'ın delili Subhaneke bile beklemeden Allahu ekber elhamdülillahi rabbil alamin diye Fatiha'dan okuyorlar. Şafilere geliyorsun. Şafiler Allahu ekber diyor sonra Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil Alemin Hanefi ve Hanbelilere göre besmele sessiz okunur. Besmele sessiz okunur. Racih olan da görüşte Buyur. Evet bizler geçen hafta değindikleri ki "Euzu billah. Euzu billah. Euzu billahi min Ne demek bu? Ne diyoruz biz? Euzu. Sığınmak, iltica etmek. Buradaki iltica ederken neyle iltica var? Allah'tan yardım ile, istiane ile. Neye karşı sığınıyoruz allah Teala'ya? Kovulmuş, Kovulmuş şeytandan. Sonra diyoruz ki Bismillah. Bismillah. Buradaki B harfi C'de ne demiştik? Teberrüt, bereket. Allah'ın adıyla bereketlenerek. Bismillah. Allah'ın adıyla nasıl Allah? Er-Rahman, Er-Rahim. allah Teala'nın isimlerinden iki ismi. Errahman rahman Er-Rahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şimdi çakıran sonra yemek yiyecek. Bismillah diyecek. Bismillah. Az sonra birisi arabaya binecek. Marşa basacak. Bakmadan önce ne diyecek? Bismillah. Şimdi yemek yerken de Allah'ın adıyla diyoruz. Arabaya binerken de Allah'ın adıyla. Ama cümlede bir şey var. Zikredilmemiş cümlede söylenmeyen, dil söylemeyen söylenmeyen bir fiil var. Fiil olarak takdir ediyor bunu alimler. Hangi fiil o? Ne diyeceğiz mesela fiil olarak? Allah'ın adıyla ne yapıyorum? Yiyorum. Allah'ın adıyla arabayı Çalıştırıyorum. Allah'ın adıyla elbiseyi giyiyorum. Ne yapıyoruz? Bu fiili takdir ediyoruz. Bismillah. Errahman rahman Er-Rahim. Bu iki isim, Rahman ve Rahim. İki isim ne işaret ediyor? Hangi sıfata işaret ediyor? Rahmet sıfatına işaret ediyor. allah Teala'nın noksansız, mükemmel, eksiksiz rahmet sıfatına işaret ediyor. allah Teala, rahmetini kaça böldüm diyor. Bize böldüm diyor. Bir tanesini ne yaptım diyor? Yeryüzüne yüzüne indirdim. İnsanlar, hayvanlar, mahlukat, cinler Allahu Teala'nın yer yüzüne indirdiği bu bir rahmetle birbirlerine merhamet ediyorlar. Dünyanın en ağır uykusuna sahip olan adam, çocuğu olunca ağlayınca hemen fikiliyor. Yanında davul çalsanız, yanında kapıyı zile bastanız da zile değil mi? Kapıyı açmaz. Bir çoğunuz belki çok kez kapıda kalmıştır eve geldiğinde anahtarı almadıysa. Hanım da uyuduysa dile basıyordur... ...telefonla çağrı yapıyordur... ...dan dan dan kapıya vuruyordur... ...değil mi? Kapıda bekliyorsun... ...ama o kadın... O ...yüksü ağır olan o kadın... ...o kadın... ...çocuğu... ...hafiften bir yeni doğan bebeği... ...hafiften böyle bir ses çıkarınca ağlamak bile değil... ...hemen ne yapıyor kadın? Gözlerini açıyor... ...kalkıyor çocuğa altım ıslanmış... ...karnım acıkmış değil mi? Bu ne gösteriyor arkadaşlar... İşte Allah Teala'nın yeryüzüne indirdiği o rahmetin göstergesi. Aleyhissalatu vesselam ne örnek veriyor? Hatta diyor yırtıcı hayvan bile pençesini ne yapar? Yavrusunu elmemek için kaldırır. O gördüğünüz aslanlar, o gördüğünüz kaplanlar bile değil mi? Canlı canlı kocaman filleri, kocaman zebraları, zürafaları yakalıyorlar ama yavrusuna karşı ne kadar merhametli. Bu merhamet işte Allah Teala'nın yeryüzüne indirdiği ne? Rahmet onun bir parçası siz allah Teala'yı düşünün kıyamette nasıl merhametli olacak allah Teala'yı nasıl düşünürseniz öyle bulursunuz arkadaşlar allah Teala'yı nasıl düşünürseniz allah Teala'yı o şekilde bulursunuz onun için allah Teala ne buyuruyor rahmetim diyor ne yaptı gazabımı geçti gazabımı geçti allah Teala çok merhametli rahman ilim ehli rahman ve rahim İkisi de aynı manalara gelmesine rağmen aralarında bir fark var Rahman arkadaşlar Allah-u Teala'nın zatî sıfatı. Onun zatı bu sıfatla muttasıf. allah Teala bu sıfatla nedir? Muttasıftır. Rahim ise onun fiili sıfatıdır. Yani rahmetini ne yapar? Kullarına ulaştırır, yeryüzüne indirir. Bir cihetten Rahman ve Rahim'in arasındaki fark bu. Rahman onun zatî, Rahim ise onun fiili sıfatı. Bir cihetten fark bu. Diğer cihetten fark... ...Rahman... kafirine, müminine... insanına, cinine, hayvanına... ...hepsine rahmet eden demek. allah Teala kafire rahmet ediyor mu? Ediyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm ne diyor? Şayet allah Teala'nın katında... ...dünyanın değeri, dünyanın kıymeti... ...sivrisineğin kanadı kadar olsaydı... kafire ne yapmazdı? Bir de su vermezdi. Bakın allah Teala kafir de olsa su veriyor... Hatta bakıyorsun ki nimetler içinde yaşıyor. Öyle değil mi? Annesi, kadın, kafir, çocuğunu emziriyor. Allah-u Teala ona süt vermiş. Bu da Allah-u Teala'nın rahmeti. Rahman. Rahim ise daha hususi. Kimlere karşı? Kimlere. Müminlere. Ne diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ve kâne bil mu'minîne rahîme. Ve kâne bil mu'minîne rahîme. Müminlere karşı nedir o? Rahim. Daha hususi. Bakın rahim ...daha dar, Rahman... ...daha geniş. Demek ki bizler... Bakın arkadaşlar... geçen hafta... ...yaklaşık 40 dakika ders yaptık. Bugün de 25 dakika yapmışız. Hala neredeyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim... ...bismillahirrahmanirrahim. İşte kul... ...ne zaman bu Fatiha... ...okuduğu zaman kula fayda verir? Nefesinin güçlü olduğu zaman mı? Hayır. İmanının güçlü olduğu zaman. İmanının güçlü olması için önce ne olması lazım? Bunlarla alakalı bir, ilim olması. olması lazım. İlim olmazsa istediği kadar Bismillahirrahmanirrahim Bizim anlamını bilmiyor ki. Rahman nedir? Rahim nedir? Bunları ne yapmıyor? Bilmiyor. Onun içinde e, kıldığı namaz da görüyorsunuz Allah Teala Kur'an kendi salateten her <gülüyor> münker <gülüyor> namaz fuhsiyattan kötülüklerden münkerden alıkoyar. diye buyuruyor Allah Teala. Ama insanlar namaz kılıyor. Camiden çıkar çıkmaz daha. Gözler fıldır fıldır. Kafa fıldır fıldır. Kalp içeride 360 derece takla asıyor. Niye? Çünkü Fatiha'yı okudu anlamadı. Rükuda Subhan Alâ dedi anlamadı. Subhane Rabbiyel dedi anlamadı. Secr'de Subhane Alâ dedi anlamadı. subbuhul Rabbul ve dedi anlamadı. Değil mi? Yani anlayacak ki, namazdan doyacak ki o namaz ne olacak onu? Fuhşiyattan, münkerden alı <gülüyor> koyacak. Evet. Bu Fatiha sureti hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki öyle bir sure ki allah Teala onun mislini ne Tevrat'ta indirmiş ne de İncil'de indirmiş. Bir insan alimler diyor ki hidayeti arzuluyorsa ne demek hidayeti arzulamak? Doğru yolda olmayı istiyorsa, cennete gidenlerle birlikte, cennete giden yol üzerinde olmak istiyorsa ve bunun sonucunda cennete varmak istiyorsa yani hidayet üzere olmak istiyorsa diyorlar ki şu beş şey şu beş şey o kişide olması lazım. Yani şu beş şeyi gerçekleştirmesi lazım. Bir. muhabbet allah Teala'yı sevecek. muhabbet. Yani sevgi dilde değil. Kalpte. İki. Havf. Ya da önce Reca sayalım. İki. Reca. Yani ümit var olacak. allah Teala'dan. Rahmetinden. Değil mi? 3 Üç. Kavf. Korkacak. Yani tek başına sevgi, tek başına ümit ne yapmaz arkadaşlar? Olmaz. Çocukta bile eğer çocuk babadan çekinmiyorsa, babadan korku yok. Sevgi varsa, ümit varsa o çocuk babasını ne yapmaz? Saymaz. Dinlemez. Ama çocukta hem kork sevgi var hem de ne var? Korku var. O zaman o çocuk ne olur arkadaşlar? Dört dörtlük bir çocuk olur. Ne dedik? kulun hidayete ermesi için şu beş şey gerçekleşmesi lazım. Bir, neydi? Mahabbet. İki, reca, ümit. Üç, üç, korku. Dört, ibadet. Yani bunlar, saydığımız şeyler, az önce saydığımız şeyler, kalbin amelleri. Bunları gerçekleştirmek zor. İnsan bunlarla uğraşması gerekiyor. Dördüncüsü, ibadet. Artık ne olacak? İslam ortaya çıkacak. Ameller, salih ameller. Beşincisi de, Kul sürekli Allah-u Teala ne yapacak? Kendisine yardım isteyecek. İstihane yapacak. Bu beş şeyi nerede buluyorsunuz arkadaşlar? Fatiha'da buluyorsunuz. Bu beş hususu Fatiha'da buluyorsunuz. Nereden buluyorsunuz Fatiha'da? El-Habdu. El ne demek El-Hamdu? <Gülüyor> Allah'a mahsustur. Bütün hamdlar, övgüler, senalar, kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Diyor ki alimler, insan övdüğünü mükemmel olan, eksiksiz olan sıfatlarıyla sayarsa ve bununla birlikte sevgi de varsa buna ne denir? Hamd denir. Bakın, övüleni, övüleni, hamd olunanı, eksiksiz, kemal, mükemmel sıfatlarıyla saymak, bilmek ve sevgiyle bunu söylemek sevgiyle bunu dile getirmek ne oluyor? Hamd oluyor. Demek ki elhamd dediğimiz zaman ne var elhamdta? Övgüyle birlikte ne var? Sevgi var, muhabbet var. Sevgi olmazsa ona hamd denmiyor arkadaşlar. Errahman, er de ne var? Rahman ve Rahim. Çok merhametli. Ne var burada? Reca var. Ümit var. Bakın. Reca var. Ne var? Korku var. Din gününün sahibi hesap. Burada ne var? İbadet var. Ne var? Yardım talebi var. İşte diyoruz ki kul hidayete ermek istiyorsa kul hidayet yolunu tutmak istiyorsa bu beş şeyi ne yapacak? Beş şeyin ardından düşecek. Ne onlar? Muhabbet. Mühabbet. İki. Mühabbet. Reca. Üç. Korku. Dört. İbadet. İbadet. Beş. İstihane yardım. İnyâkena abudu ve İnyâkena staînden sonra ne diyoruz Çakır abi? Bak bu beş şeyi öğreniyoruz. Bu beş şeyi yapıyoruz. Ardından hemen ne diyoruz? İhdina suratel mustakim. Bizi ne yapmaya Allah'ın? Hidayet erdir. allah Teala bizi bize bizden, bize hidayete erdir dememizden önce hidayetin yollarını bize ne yapıyor? Söyletiyor. Ama anlayana anlayana hidayete ermenin yollarını allah Teala bize ne yapmış Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz bu surede, günde 40'tan fazla okuduğumuz bu surede zikrediyor. Mahabbet, reca, korku, ibadet ve istiane. Ardından da diyoruz ki ehdina sıratal Müstakil. Allah'ın birini ne yap? Dost, Dost doğru yola ilet. doğru yola erdir. Evet. Ne dedik? Hamd arkadaşlar. Allah-u ne yapmaktır? Ölmek. Noksansız. Eksiksiz. Sıfatlarıyla ne yapmak? Severek övmektir. Tesbih nedir arkadaşlar? Tesbih. Subhanallah ne demek? Allah'ı noksan olacak sıfatlardan beni kılmak uzak hamd etmekle tesbih arasında bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Hamd arkadaşlar tesbihi de içerir. Ne demek hamd tesbihi içerir? Çünkü hamdın tarifini ne söyledik? Hamd ne demekti? Allah'ı noksansız sıfatlarla övmek. Yani allah Teala'nın noksansız sıfatlardan uzak olduğunu söylüyorsun tesbih ediyorsun ve bunun üstünde Allah-u Teala'yı ne yapıyorsun hamd ederken? Övüyorsun. Övgüyle zikrediyorsun. Buna ne deniyor? Hamd deniyor. Subhanallah da sadece ne var? Allahu u Teala'yı eksik olan sıfatlardan tenzi var. Ama hamd var mı? Sena övgü var mı? Yok. Onun için hamd mı daha eftal yoksa Subhanallah mı daha eftal dersek ne dersiniz? Hamd etmek daha eftal. Niye? Çünkü hamd etmekte ne Ne var? Ne var? pek bir var. Peki şükürlü ham arasında ne fark var? <gülüyor> Çok şükür elhamdülillah. Ne? Şükür Şükür şükür ihsana nimete mukabil olur. Yani Allah'ın sana vermiş olduğu sağlığa, mala, mülke ne yaparsın? Şükredersin. Şükreder. Allah Teala'nın noksansız ilim sıfatına unutmayan ve geleceği bilen her şeye kadir olan sıfatını zikrettiğin zaman buna ne yapmış olursun? Hamd etmiş olursun. Bakın Allahu Teala'yı noksansız sıfatlarıyla zikretmek o her şeyi görendir, her şeyi bilendir, her şeye kadirdir demek ne oluyor arkadaşlar? Hamd oluyor. Şükür ne oluyor? Sana Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimete karşı övgü oluyor. Bakın namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Eşşükrülillahi Rabbil Alemin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü namaz öyle bir ibadet ki Allah'ın huzurunda yani herkes duruyor. Hastası da var. Değil mi? Başına bela gelmiş, musibet gelmiş insanı da var. Allah-u Teala'nın nimetinin içine boğduğu kulu da var. Değil mi? Hiçbir başında sıkıntısı olmayan insanlar da var. Burada münasebet bakımından, uygunluk bakımından herkesin aynı anda demesi uygun olan hangisidir? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çünkü hamd... ...övülenin, hamd olunanın... ...mükemmel, eksiksiz, noksanız sıfatlarıyla... ...ne yapılması? Övülmesi. Şükür. Sana o nimeti... ...vereni ne yapman? Övmen. O zaman ne diyoruz? Her şükür bir hamdtır... ...ama her hamd... ...bir şükür değildir. Demek ki hamd daha... ...kapsamlı. Evet. Elhamdülillah diyoruz. Lillah, ne demek lillah? Me'luh demek. İbadet olunan demek. Yaratan demek değil, değil mi? Lillah demek, Allah demek, me'luh, ma'bud demek. Arapça'da ilah dendiği zaman, el-ihe ye'lehu, ilahen, ibadet anlamında kullanılıyor. Onun için, la ilahe illa, ne diyoruz? İllallah. Allah'tan başka ibadet olunan yoktur. Allah'tan başka ibadet olunan yoktur. Rabbil Alemin Rabb ne demek? Terbiye Yaratan, bravo, terbiye eden, başka? Rabb'in evet, çekip çeviren Çekilere. evet, mülkiyet, maliki olan maliki olan, evet, bu manalara geliyor Rabb. Rabb demek, arkadaşlar malik demek. Rabb demek seyyid demek. Abdülmuttalip Ebrehe'nin ordusu gelince ne diyor Ebrehe'nin ordusuna? Diyor ki Develerin Rabbi benim. Develerin Rabbi benim. Kabe'nin de bir var? Rabbi var. Seyyidi var. Bu iki mana, Rabbin bu iki manası Allah'ın zatınla ilgili. Müdebbir. işleri çekip çeviren ve terbiye eden ise allah Teala'nın fiili sıfatlarıyla alakalı. Allah-u Teala ne Kullarını terbiye eder. Değil mi? Yani en büyük terbiyesi de nedir mesela? Adem'i dünyaya gönderdiğinde ona eşyanın ismini vermesi, ismini öğretmesi. Diyor ki alemler şayet allah Teala Adem'e isimleri öğretmeseydi, Adem bir lahzda hayatta kalamazdı. Yani allah Teala ateşe ateş diye öğretti. Bıçağı bıçak diye öğretti aleme. Değil mi? Düşünce ne? Adem Aleyhisselam eğer kendisi bunu tecrübe etmeye kalksaydı ateş ona ne yapacaktı? Yakacaktı. Su onu ne yapacaktı deniz? Boğacaktı. Bıçak onu ne yapacaktı? Ama Allah-u Teala bakın terbiye ediyor. Rab olmasının bir özelliği de ne yapıyor? Kullarını terbiye ediyor, eğitiyor. Onun için Arapçada ev kadınına ne diyorlar? Rabbetul Beyt. Evin neyi? Yöneticisi. Evi çekip çeviren çocukları terbiye. Eden. Rab kelimesinin bu dört manada ne var? Manası var. Er-Rab olarak, eliflamlı bir şekilde kullanıldığı zaman sadece kim için kullanılır? allah Teala için kullanılır. El alemin Allah'ın dışındaki her şey nedir? Alemdir. Diyoruz ki alemlerin neyi? Rabbi, Rabbi olan Allah'a hamd olsun diyoruz ve burada kalıyoruz. İftara az kaldı. Hazırlıklara başlayalım. Subhanakallahum ve hamdik.